Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. 94.9 Açık Radyo burası. Ben Derya Tolgay. Ben Alporcuğum. Ve konuğumuz var. Açık Radyo'nun yakından tanıdığı bir kişi. Emin Mahir Başdoğan. Sevgili Mahir hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın görüşmeyeli? <gülüyor> özledim bir radyoyu. Yani gayet. Özledim, özledim bir radyoyu diyeyim. Altı sene oldu, hani gitmiş olalı ama evet. tam da gitmiyorsun tabii ki. Bir çeşit burada bağlantı Peki. hep devam ediyor. Evet. Peki. Bizim programa Şimdi, ikinci defa doğru, geliyorsunuz. Evet, doğru, evet. doğru, Ama doğru. yine de bilmeyen dinleyicilerimiz evet. vardır. Onun için bir giriş yapalım, sevgili Mahir'i tanıtalım. İstanbul'da doğdun. Dur, Öncelikle dur, sırasıyla şöyle dur. kısacık bir özet geçeyim. Dur. İşte İstanbul High School var, Birmingham Üniversitesi İktisat, Britanya evet. Üniversitesi'nde iş idaresi yine tekrar sonra iş tecrübesi geliyor evet. bu eğitim sürecinden sonra iş hayatı. Herhalde Coach Holding'in bir sürü bünyesi çıkıyor. 10 vesaire sene, evet. vesaire evet, on küsur sene, evet. Ondan sonra birden e, bambaşka bir evet. hayat. Bir uyanış mı diyelim <gülüyor> uykuya dalış mı bilmiyorum <gülüyor> ama atlar çekti adlar çekti, evet, Ben de gittim. At çiftliği, işletmeciliği <gülüyor> at hocasının e, aynı zamanda Kemer e, Golf Country de eskiden, kulübün e, eskiden e, binicilik bölümü direktörlüğünü yapıyordun. Mesela, evet. evet, evet. E, açık radyoda evet geldik. 11 sene, 11 sene bir program yaptım. Adeta dört ee, nola. Evet. Nasıl yani unutulur? Nasıl, <gülüyor> yani nasıl oldu ben de bilmiyorum. Çünkü hani ne konuşursun atla alakalı bir adam dediler. 11 sene susmadı. Yani program <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ne konuştum ben de bilmiyorum. Ama <gülüyor> tabii bu şeyi söylemeden de geçmeyelim. Aynı zamanda Faytoncular Odası e, danışmanlığı da yaptım. da yaptım. Onu da yaptım. Onu da yaptım. Büyükada'daki mevcut problemin bir çeşit evet. içinde hani kenarından bir yerden sizin hmm. programa da yani radyo programına da hani katıldığımda evet. benzer konuyu konuşmuştuk. Adaların özelliği çok hoş benim için o manada. Yani at, İstanbul, kültür bir çeşit birleşebildiği bir yer. Hmm. Orada da siz tabi daha çok içindesiniz dertler sorunlar bir sürü mesele var ama hani artık bu yaşa geldikten sonra da meselesiz dertsiz olmasın değil hayat artık dostlarımıza Allah derdinin arttırsın diye selamlıyorum. <gülüyor> bu da bizim derdimiz şimdi. Siz, evet. şimdi de, bizim bitmez hayat... zaten adaların evet. at derdi. Evet. Yani evet. Evet. Evet. inşallah çözülür bu şimdi içinde bulunduğumuz durum ama şimdi... bundan sonra bitecek anlamına gelmiyor. Evet. Atlı Hı -hı. Hayat çiftliğinde yaşamınızı devam ettiriyorsunuz. Doğru. Sevgili eşin Melda ile. Evet. Buradan duyuru da yapalım. Bir Facebook sayfası da var. Doğru, İzlemek doğru, isteyen doğru, kişiler doğru. buradan takip edebilirler. Bizim de sosyal mecralarımızı söyleyelim değil mi Alp? Tabii. Her zaman. <gülüyor> Bizi de takip etmek isterseniz Dünya Mirası Adalar Facebook, Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eski yayınların podcastlarını ve güncel olayların hepsini, güncel diyorum çünkü her an adaya bir olay oluyor. Takip edebilirsiniz efendim. Adanın saatsel olayları oluyor. Şimdi hemen girmeden önce de Dünya Mirası Adalar olarak yaptığımız 2000 ...19'un ilk etkinliğiydi sevgili Mahir ile yaptığımız etkinlik. 17 Şubat pazar günü e, gerçekleşti. At ve ada başlığı taşıyan e, bir söyleşiydi. Aynı zamanda imza e, etkinliği vardı. Çünkü e, Mahir Ata sözleri başlıklı at apostrof <gülüyor> sözlerimiz <gülüyor> <gülüyor> <evet>. <gülüyor> kitabını adalılara takdim etti... Ve tanıttı Tekrar dinleyicilerimizi hatırlatalım Mahir ömrünü gerçekten Atlara hasretmiş bir at sevdalısı Ve kitabında at Ve atçılık hakkında söylenmiş Ata sözleri, deyimler Özdeşler Hı. Ve sözler var Kesinlikle yorumları. tavsiye ediyoruz ah, bir sağ kere ol, öncelikle Sağ olun ol, <gülüyor> ol. evet, Alacağız tabii Evet, nedir ee, bizim adalarımızın atlardan çekti? Pardon, biz atların bizim adalarımızdan çektiği nedir? <gülüyor> <gülüyor> çünkü çünkü öyle biliyoruz ki biz adalar için atlar vazgeçilmez e, varlıklar, adalarda ulaşımın e, yapılma yöntemi, bunun amacı niye böyle oldu? Çünkü adalara e, motorlu araç girmesi istenmediği için böyle oldu, motorlu araç girmesinin zararları bilindiği için böyle oldu. Elektrikli olması motorlu araçların bu e, zararları ortadan kaldırmıyor aslında. Dolayısıyla bir, bir e, bu atlara bir düşman yani en, bir bir de şeyden e, hayvan severlerden gerçek hayvan severlerden de bu atların adalarda ki geçimini e, geçimini diyorum çünkü bu adalarda geçiniyor atlar o geçimini e, ne göz diken bir anlayış hakim olmaya başladı son zamanda. Bir böyle ne diyorsunuz? Ee, çok doğru tespit. Yani bugün gerçekçi olarak baktığımızda Türkiye'nin genelinde bırakın İstanbul'u, Türkiye'nin genelinde bu kadar çok atın fiilen mevcut olduğu, fiilen yaşadığı ve fiilen hizmet verdiği başka hiçbir yurt toprağı yok. At Turistik eğlence, egzotik bir fantazi. ne bileyim ben e, hayallerimizin bir yerinde falan eğer kalmayıp da sadece hayatımızın Hı. içinde olacaksa işte burada var olan bir yer. Yani mekteplere kızıp marifi kapatmak. Hı. Ne bileyim ben dünkü toplantıda, sohbette de benzer şeyi söyledim. E, yaş toplu, Topluluğun yaş hali ona uygundu. Çocuklarımızla torunlarımızın olan yaşlardaki insanlarla sohbet ettik. Allah için yani o zaman çocuklarımızı camdan aşağı atmamız gerekirdi. Çok sorun e, çıkardı. E, aynen. E, eşlerimizi camdan aşağı atmamız gerekirdi. Ona karışma. Ee, yani ama Şöyle. yani ortada bir mesele olduğunda çare camı açıp 6. kattan atmak ise e her zaman çocuklar da atalım. Yani sonu yok bu problemleri imha ederekten çözmeye başlarsanız ...ortada kalmayacaksınız demektir... ...siz olmayacaksınız... ...yani çok genel manada... ...ben adanın bir gül bahçesi olmadığını biliyorum... ...ama ben... 62 yaşıma geldim... İşte ...hayatımda daha gül bahçesi görmedim... ...yani dikenden güle gidilemiyor bile... ...ama işte o dikenin mikenin peşinde... ...devamlı bir uğraş... ...devamlı bir aşk... ...devamlı bir çözme gayreti... ...üstün başın yırtılıyor falan... ...ama buna hayat diyoruz özetle... ...dolayısıyla... Kontrağı çevirip giden araçlar. Kontrağı çevirip akıllı ısınan soğuyan evler. Yani bu hayalin e, karşısında durabilecek bir gerçek iken ada sorunları ve atları. Atları sizin çok güzel dediğiniz gibi bunların hayatlarına kastedecek şekilde bir çözüme gitmek. E, yarın ...nereye gideceğiz burada... Hani ...atları yok ettik diyelim, edelim... ...yani her yerden edildi... Bu ...şimdi sizin toplantınızı konuşmayı... Hani ...şey etmek istemiyorum, monopolize etmek istemiyorum ama... ...şu bulunduğumuz semt parçasında bile... ...yani şunun biraz ilerisindeki... ...futbol sahasının olduğu yer bile... ...eskiden imparatorluk has ahırlarıydı... ...yani ben... ...Türk milletinin... ...at düşmanı olduğundan... ...endişe etmeye başlıyorum... Hiç mi sevmedin bir adam ve kadın demek istiyorum. Bir şey dahi muhafaza edilemedi. Atla alakalı şu anda Türkiye'de tek konuşabileceğim şey adadır. Adanın dışında askeriye, spor, yarış yeri, külliyen bunlar e, yok mertebesindedir benim baktığım yerde. Bugün Londra'da, bugün Avrupa'da, bugün herhangi bir medeni memlekette çok ciddi at var. Dünkü toplantıda Londra'nın en rant bölgesi... ...en pahalı bölgesi... ...Nightsbridge'den bahsettim. Knightsbridge Harrods mağazasının karşısında... ...ben askeri tabirlere... ...vakıf değilim ama... ...bir alay diyelim, bir, bir tabur, tümen... ...neyse işte bir, bir sürü... ...at yaşıyor. Bir tane Londra'lı bile kalkıp... ...nedir bu atlardan <gülüyor> çektiğimiz demiyor. Londra bunu yapıyor. Başka yerler bunu yapıyor. Ha... ...detaylarda anlaşırız... ...anlaşmayız Hı. ama ruhunda... ...hayatımızın bir yerinde at olsun mu? Bu bir cins... Bir, ...yanlış bir modernleşme anlayışı mıdır? Yani e, işte <gülüyor> bu şey... Bu konuyla konuştuk. Öyle <gülüyor> mi? Çok <gülüyor> güzel. Bunu der <gülüyor> <Yani> Ondan sonra <gülüyor> Yani bu, bu böyle şey... ...modernleşmeyi... ...gelmekte olanı kesip atıp... Hmm. ...on yerine otomobil sokmak. Evet, evet. Kesip Mesela. atıp derken... evet ...ben de Tam bir de, örnek vermek atabiliyor. istiyorum. <gülüyor> New York'ta yani Manhattan'da... Ha. ...o motorlu şeye hayata geçildiği zaman... ...bir milyona yakın... ...sistem değişikliğinden dolayı... ...öldürülmüş. Evet. Yani evet, Çünkü bunlar ne olacak, budur. ne yapılacak? Bu, ee, dolayısıyla bu da... hani ...hayvanseverlik... ...ben burada özür dilerim, gerçek manada hayvansever... ...diye düşünemiyorum bu kanaat sahiplerini. Hayvanseverlik... ...kisvesi altında... ...konuşanları hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Atların... ...hizmet hayvanı olduğu... ...gerçeğini unutmamak lazım. At başka hayvanlarda olduğu gibi bazı hayvanlar hizmet hayvandır. Hizmet ile var olur. Eğer bunu itiraz edecek biri olursa şu suali sorarım. Kaç tane at besliyorsun? Seyyanen. E, helal olsun diye. Hiçbir şey beklemeden. Bunu ben yıllardır atlar besleyen biri olarak konuşuyorum. Ve o atları da belki manasız yere ekonomik bir girdisi olmayacak bir şekilde besleyen biri olarak konuşuyorum ama benim gibilerden olması gerekmiyor bunun akıl akıl yolu bu değil çünkü ben kendi kapasitemin maksimumu olan 10 küsür at civarında bir rakamdan yıllardır idare ediyorum ama bunu insanlara tavsiye edemem. hizmet yapması gereken bir hayvan adı hmm. atın çalışması ata zul değildir atın yürümesi ata zul değildir insan ata zarar değildir ...insan olduğu takdirde... ...peki <gülüyor> burada bir soru sorabilir <gülüyor> miyim Mahir... ...yani tarihsel olarak atlarla... ...insanların birlikteliğinden de... ...bahsetmiştin... ...yani kopamayacak bir duruma gelmiş artık... Ee, ...peki yani bu böyle... ...hayvan hakları savunucularının... ...bu, bu arada biz de hakkı savunucusuyuz değil <gülüyor> mi? ...yani öyle bir alıştırma yapmayalım... ...birbirimize etmeyelim durumu... Yani ...ben o sıfatı başkasına vermem zaten... ...bu da ayrı hı, bir hı. konu... ...yani salsak çayıra... Hı. ...ne olur ki? ...çok güzel... Dünkü toplantıda sonlara doğru söz alan bir dinleyicimiz e, çok güzel bir tespitte bulundu. Türkiye'nin bir bölgesinde, Çanakkale bölgesinde başıboş, yılkı olarak dolaşan atların zırai ürünlere zarar vermesi neticesinde senede 10 tanesi falan vurularak öldürülüyor. Yani gerçekçi bakalım hadisenin. Eğer komşunun atı senin bahçene girerse tahribat yapar. Ekonomik bakımdan büyük mükülfet getirir. At öyle tabiata salınacak falan bir <gülüyor> hayvan değildir. Çünkü tabiat kalmadı. <gülüyor> yani eğer biz Patagonya'da yaşıyor olsaydık e, dönümlerce alana birkaç kişi birkaç at o zaman serbestlik <gülüyor> harika olurdu. Ne büyük adada, ne İstanbul'da ne Çanakkale'de ne Bayramiç'te ne Kaz Dağları'nda bakın dikkat ederseniz giderekten daha az ee, ...şehir olan... ...daha çok kır olan yerlerden bahsediyorum. Hı hı. Sorun da orada zaten. Kırlık alanda... ...kırsal alanda... zirai üretim yapılan alanda... ...kedinin, köpeğin dahi... ...serbest dolaşma hakkı yok. Vuruluyor efendim. Net ve açık. Hı. Hı. Dolayısıyla hı. gerçekçi olmak. Ki bunlar insansız yaşayamayan hayvanlar. Bir de o hale geldi e. gayet tabii. Gayet tabii. Hı. Hı. Gayet hı. Peki buradan neşeye gelelim mi? Ee, e, mümkünlü faytonları... ...düzeltmek, işler hale getirmek... ...atçılığı iyileştirmek... ...yani imkansız mı bu? Bugün Hayır. yaşadığımız kaotik Hayır. ortam illa... Şart ...böyle değil. mi olmalı? Buna ee, biraz değinip. Siz <gülüyor> değil ama hani bizim yaşımız müsait... ...İstanbul'daki taksi... ...problemini yaşamış nesilleriz... E, ...taksilerin... ...taksimetre açabileceğini... ...söyleseler inanmazdık... ...bizler... ...sigara problemini yaşamış nesilleriz... ...şehirli arası otobüslerde... ...yanındaki amcanın sana sigara ikram etmesinin... ...önüne geçilemeyeceğini düşünürdük. Ama gelin görün... ...işte muhtelif siyasalardan... Avrupa Birliği muhteşem uyumdan... ...veya Türkiye'nin buna irade göstermesinden... Veya hatta iktidarın, siyasetin... ...devletin buna eğilmesinden... ...şimdi taksilerimiz... ...mükemmelen açıyor... ...sigaralar da mükemmelen içilmiyor. Dolayısıyla... ...hani Türk'ün yasağı tutmaz falan gibi de... ...ırkçı, kötü niyetli... Kötümser, kendinden nefret eden söylemlerden uzak durmamız gerekiyor. Dünya ne yapabiliyorsa Türkiye de onu yapabilir. Türkiye'nin devlet işini, burada da bir hani devlet yağcılığı falan değil <gülüyor> benim yaptım Ama güvenle alakalı. Tabii ki ada evet. fayton sorunu çözülür. Tabii ki eğer ada bir güzel bölge, bir yavaş yaşanan bölge, bir, bir kendine has hususiyetleri olan bölge olmaya, niyetli olmaya devam ederse... Yolu bulunur Niyet olursa yol bulunur Faytonlar sorun değildir Sorun yönetimsizliktir Doğru yönetirsen Mükemmel olur Aynı şey hayvanlar için geçerli. Eğer bir grup atı doğru sevk edersen, doğru bakarsan, doğru davranırsan doğru olur. Şimdi ben bu geçitleri çok sık yapıyorum. Aynı konu evlerimizin içi içinde geçerlidir. Eşlerimize, münasebetimize de geçerlidir. Eğer siz doğru idare ederseniz doğru olur. Yoksa dünyanın en tehlikeyi Doğru izdirir. iletişim. Aynen. Dünyanın en tehlikeli münasebeti eş münasebetidir. Bir saatli bomba gibi olabilir. Çok büyük hasarlar verebilir. Patlar eder bir şey İdaredir efendim ruhu bunu idare ediyor. Ama bir de idarenin ötesinde adalarda kanunlar ve yaptırımlar gayet de güzel böyle kitaptan baktığın zaman dört dörtlük Hı -hı. ama uygulama Hı -hı. hiç yok. Hı -hı. Ama Kurumlar toplantı... arasında yok çünkü. Ama dünkü yetişim. toplantıda da bunu biraz konuştuk sizlerle. Ee, şimdi bin küsür tane atın olduğunu kabul ettiğimiz bir mekanda bin küsür tane atın hayat şartlarının nasıl devam edeceğinin. ...kurallarını konması gerekiyor. Bir ahır sisteminin... ...metrekare cinsinden... ...fenli veya da... ...ananevi klasik mantıkta... E, ...bunlar sürpriz değil... ...bunlar sır değil. Yani bir atın, çalışan bir atın... ...ömrünü iyi, sağlıklı... ...ve kabul edilebilir bir parametre içinde... ...yaşayabilmesi için... ...mekanı, tatil günleri... ...alacağı destek, tıbbi... ...gerekirse yardım gibi konular var ki dünkü toplantıda bunu bir çeşit söylemeye gayret ettik. Çok önemli bir şey var. Kültürümüzdeki araba ötekileştirmesi, arabayı ve arabacılığı hakaret sözü olmaktan çıkartmak benim sevdiğim eski Türkçe ile iade itibarının yapılmasıyla alakalı bir şey. Önce kafada başlıyor. Niyet başlıyor. Arabacı tanım gereği küfür sözü işe sanır. Yani kelime buysa buradan hiçbir yere gidemeyiz. Arabacının bir at dünyası taşıyıcısı. At dünyasındaki en önemli oyuncu olduğunu kabul etmedi. Bir gerekir. meslek. Bir sanat efendim. Hatta. Bir sanat. <gülüyor> evet, yani evet. bir tane atı sevkedemezken bir takım atı <gülüyor> idare etmeye çalışmak, onlarla bir şeyler yapmaya çalışmak bu bir sanat. Bir hanfendi dün toplantıda kayan düşen atlardan bahsetti. Ben de hatırlarsanız cevap olarak da siz dua edin ki o kadarı kayıp düşüyor. Hepsi kayıp düşmesi içindir. Asfalt yollar ve ya. lastik üstüne alır. Benim gençliğimde ben adadayken adada at geçtiğinde nal sesi duyulurdu. Klik klok duyulurdu. Hı -hı. Şimdi bir üstüne e, erimiş kamyon lastiği parçası monte ettiğin şey kulağına gelen sesi ortadan kaldırıyor ama ıslak zeminde atı daha çok kaydırıyor. Ya. Bunu niye adanın yolları asfalt Asfalt şart mıdır? Her evet. yer asfalt mı? Yatak odanız asfalt mı? Yani nedir bunun? Ormanların mantığı? içine asfalt diyorlar. Mı? Ama yani sualler evet. bunlar olmak gerekirken öyle, öyle. atlar düşüyor. Bu ucunun ucunun ucu. Ne evet. yapacaktık ya atlar? Kanat takarsan düşmez. Başka <gülüyor> çare yok. Evet, şimdi... Asfalt ...tehlikeli bir yerdir at için. Evet. Tam da burada... ...o zaman şeye gelebilir miyiz? At ölümlerine... ...çünkü biliyorsun sosyal mecralarda da... ...at ölümleri ve... Hı hı. ...yani çok da hatta aşırı duygu... ...sömürüsüne evet. girecek kadar... Evet. E, evet. ...bunlar bir gerçek. Evet. O ayrı evet. konu. Evet. Ama bu şekilde girmesi... ...bazı şeylerin hı. üzerine örtüyor. İşte geçen... Sene ...tekrar vurguluyoruz biz onu. E, bisiklet kazalarında 20 insan... ...ölmüş ama hı hı. insanın ölümü de yok. Yani hı hı. müthiş katip hı hı. bir ortam var. Herkes tehlike hı. altında ama... ...sonuçta bu adalara... Gelen atların da e, nasıl yapısı var? Bu atların hali e, nasıldır? Sen nasıl görüyorsun? Şimdi, Sağlıklı de, mı? Saatli mi? Nasıl olur? Demin çok güzel bir tabir kullandım. Ben bu yeni uydurukça Türkçeyi sevmiyorum. Fakat bazen böyle dilin içinden bir şeyler çıkıyor. Kullandığın kelime gerçek dedin. Öyle bir güzel kelime ki bu gerçek... Yani hakikatın yerini kullanmaya çalıştığımız gerçek. Yerine göre. Geriyorsun doğru. Geriyorsun <gülüyor> ve çekiyorsun. Yani neyi gerdin, neyi <gülüyor> çektiğine bağlı olarak işte at ölümleri. Bir, rakamlarda abartı olduğunu düşünüyorum. Yani böyle 400 at falan ölmez. Evet, o teknik yani, olarak da mümkün artına, olmadığı o, hesaplanmıştı. O İkincisini söylüyorum. Velev ki öldü. Ben diyorum ki adanın konumuna Ada arabacılığının konumuna ve arabacılık konumuna baktığımızda düşmüş atların yeridir. Evet. Yani o atlar adaya öl... Şimdi tabii iyi uygulamaları Yok, tenzih öyle. ediyorum. Evet. Ama tabii. genel yani kültürümüzdeki evet. kısmıyla bir atın adaya düşmesi demek. Yani böyle işte pavyonlara falan düşmek seviyesinde kötü bir şeydir. <gülüyor> Diyelim Ö neyse. Ö o. Ömrünün evet, sonu. Aynen, evet. aynen ömrünün evet, sonu. Evet. Halbuki bir politikayla bir hareket planıyla bir doğru yaklaşımla mükemmelen araba çeken ırk atlar kullanılabilir. Şimdi bu var siz e, otomobilinizle tarlaya girip tarla sürmüyorsunuz tarla sürülen aletin adı traktör sizin işte gezintiye çıktığınız aletin adı otomobil. Burada otomobilin tamponuna pulluk bağlanmış falan durumlar olabiliyor. <gülüyor> Bu da faytonun kabahatı değil. İşine göre at kullanmamakla alakalı bir şey. Destekler buradan başlamalı. Yoksa kenarda ah vah diye ağlamakla amaç ne? Yani <gülüyor> atlar ölüyor denildiği zaman... ...bunun mantıki silsilesini takip ettiğinde gidilecek olan yer... ...geri kanalıkları da mı öldürmek <gülüyor> olacak? Şimdi eski fotoğraflarda ben aslında onun son örneklerinden birine de... ...Burgazalı'da şahit oldum... ...sahiden ama bunlar şeylerdi... ...Türkiye'ye yerleşmiş... ...yabancıların hı hı. arabalarıydı... ...bu Alman katanası derler... Tabii. ...doğru mu söylüyorum bilmiyorum... Kadana şey, ya da Kadana... ...onun biraz daha minyonu... ...atlar vardı... Hı. ...ve onlar çekiyordu Tabii. Şeyleri, Tabii. arabaları... Tabii. ...yani onlar böyle yokuşu çıkıyordu... Tabii. ...Burgazalı'da onlar... Şey, e, Alman evi derler bizde... ...Mülbaver'in evi hı. de çıkıyordu... Hı. At tek at hem de yani hı, o arabada hı, hı. böyle çeker götürdü hı. yüklü arabayı. Yani onları kastediyorsunuz yani, herhalde. De, yani araba ırkına uygun atlar mümkündür. Doğru yollar mümkündür. Asfaltların kaldırılması, arnavut kaldırımının olması iyi olur. Yakışır. Lastiklerin <gülüyor> çıkması şarttır. Arabanın altındaki lastikin, yani atın nalının üstüne çakılmış olan lastiğin on paralık atçılık değeri yok. Bilakis zararı vardır. Hı hı. Ama derseniz ki insanlar nal sesinden rahatsız oluyorlar. Valla özür ben dün toplantıda benzer bir kelimeyi söyledim. Adının gerçeklerini ...görmek, bu gerçekleri... ...tercih etmeyenler de adada olmamaları... ...mesela Beylikdüzü'nde, Ispartakule'de... ...yeni yapılan bir sürü... More of İstanbul falan gibi yerlerde de... ...hayat devam ediyor. Peki. Bu Önden geçerken... ...ilanlarını görürüz. burada yaşam başladı diye. Evet. O başlayan yaşama katılmalarını... ...harareli tavsiye ederim. Evet. Ha, Adı bu. Ne, ne haddin ne dersen, şu haddime... ...bir... ...kulüp kültürümüzün... ...bir cemiyet kültürümüze de bir... ...vesile olur diye düşünüyorum... Bugün dünyada herhangi bir kulübe üye olduktan sonra kulübün nizamnamesini değiştirmeye çalışma gayreti beyhudedir. Kulüp kulüptür. Eğer içinde sadece bir filtre cin içilecek bir kulübe üye olursanız orada bir filtre cin içeceksiniz. Eğer onu istemiyorsanız başka kulübe gideceksiniz. Yani, yani gerçekler yani, böyle. Yani. Ada ben, bu. ada bu. <gülüyor> Ama adanın bu olduğunu söyleyecek Cesaret ortadan kaldı. Yani kavgada dayak yemenin bir karşılığı vardır. Buna punch drunk derler. Yani yumruktan sarvaş okay. olma haline. Şimdi ne olur şöyle bir dikilelim duralım. Karşıdan gelen ithamların ve aslında saldırıların beyhude, mesnetsiz ve yanlış olduğunu söyleme hakkını bulalım kendimizde. Ada bu. Geldiğinizde de adada at vardı. Eğer at sevmiyor idi ise birileri... Atı olmayan o kadar çok yer var ki. Sadece at severlere uygun bir yer olabilir adam. Acıksın ki sen ne diyorsun bir be adam? Ben bilmiyorum ne dedim. Ben de bilmiyorum dedim işte. Bir de şey kısmına değinelim mi? Vaktimiz çok azaldı. Yani ekonomik ve iktisadi ha. kısmına. Çünkü arkada atçılığın, faytonculuğun, seyisleri, nalbantları gör, yani müthiş acayip bir emek. Sen işin içindesin. Çok emek, ne kadar emek zor yoğun bir, iş. bir sektördür. Evet. Şu anda sayamayacağımız kadar çok sektöre dokunur. Demirciden tutun, sarılaca, ahşap işçisine, yem dükkanlarına, tüccarlarına çok geniş bir ağdır. Keşke daha çok gencimizi hayvana yaklaştırabilsek ve onun üzerinden edinilen bilgilerle dünyaya açılabilsek. Yani herhangi bir gencin bir plazada, bir ofis ortamında öğrendiklerinin... ...hayatta ona çok büyük faydası olmayacak muhtemelen. Bunu yaşayarak bunu, biliyorsunuz. Bunu <gülüyor> çok dürüst olarak söylüyorum. Yani at aslında at değildir. Hı hı. At hayatın taşıyıcısıdır. Bunu kestiğiniz zaman... ...yerine acaba bilgisayar oyunu mu koyacaksınız, ne yapacaksınız yani? Oyun değil, gerçektir. Hı hı. Ve bir meşakkalitli iştir. Ee, sizin... E, gücünüz kırılmasın devam etsin diyorum. Ben hani uzaktan böyle bir hariçten gazel tabilinden şeyler belki söylüyorum ama siz bilfiil içindesiniz. Uğraşmanız yani devam. Yani şey, ha. hala motivasyonumuz devam ediyor. Hiçbir Onu şekilde veriyoruz. kaybetmiyoruz. Çünkü bizim evet. yani burası İstanbul için, tüm Türkiye için, tüm dünya için kaybedilmemesi evet. gereken yani çok evet. özel bir evet. yer. Evet. Biz evet. de bu vesileyle çalışmalarımızı devam ediyoruz. Evet. Ee, adalar Kent Konseyinde adalar ulaşımına çözüm önerisi diye bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun içinde bir, bir sürü paydaşlar, STK'lar vesaireler insanların katkıları var ve geçmiş dönemde biliyorsunuz. Bir sürü arkadaşımız var çok değerli çalışmaları var faytonlarla aynen, ulaşımla aynen. ilgili bunların onların hepsinin ile vesaire gelinen bir ulaşım e, şeysi yaptık. Tabii, tabii bu e, değiştirilemez bir, bir değil. şey değil. Bunun hı. üzerine yani gelecek bunu, katkılar. Bunun da büyük olasılıkla eksik tarafları vardır e, hı hı. ve sonuçta motorlu araç yoğunluğuna doğru giden bir e, silahçı var. kapısı vardır hı hı. fakat bunları e, gidermek mümkün. Evet onun için bizde bir ulaşım raporunu e, Facebook sayfamızda ilgilenenler görebilir katkı verebilirler çünkü önemli olan katkı özellikle yerelde yaşayanın katkısı bunu bir hatırlatalım. Sonuna geldik maalesef Mahir programımız nasıl geçti bilmiyorum. Okay, sağ efendim olun. sevgili konumuz Emin Mahir başta e, konuğumuzdu bugün çok teşekkür ediyoruz. E, galiba e, senin laflarından bir kapanış yapmam gerekiyor diyorum ki e, hayatımda toplumu açık olarak yapılabilecek tek açılık örneği olan Ada Faytonlarını kaybetmeyelim diyoruz ama. Hep At beraber, ve evet. atçılık hakkında daha çok bilgilenirsek belki daha doğru kararlar verebiliriz. Güzel, Güzel. söylediniz. Sağ olun. Evet. evet. <gülüyor> sağ ol, Sağ olun. <gülüyor> Efendim e, haftaya salı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın.